Gece yarısı olmadan gelen ilk trene bindik. Tren çok uzundu. Biletimiz de yoktu. Simon koridorlardaki yolcuların arasından yürüye yürüye... ...arka vagonların birinde yer buldu. Ölgün ışıklar altında... ...yarı aydınlık, sessiz ve kimsenin uğramadığı bir yerdi. Dışarıya açılan bir kapının basamaklarına oturduk. Korbalarımızı ayaklarımızın yanına koyduk. Tren bir beşik gibi sallanıyordu. Trenin sallaması çabuk uykumu getirdi. Korbalarımızdaki yiyeceklerden birkaç lokma yiyemeden çenem durdu ve uykuya daldım. Oturduğumuz demir zeminde kuş tüyü kadar yumuşak olmuştu. Trenin bir beşik gibi sallanmasıyla mavi göllere süzülen kuğular gibi uykuya dalışımı anımsıyorum. Dünyanın en tatlı uykusu o uykuydu. Uzun bir süre mi yoksa kısa bir süre mi uyuduğumu anımsamıyorum. Derinden gelen boğuk bir sesle uyandım. Gözümü yarı açtığım zaman gözlerime inanamadım. Gözlerim kendiliğinden tam olarak açıldı. Biri Simon'u boğuyordu. Yabancı iyice sıkıştırmıştı Simon'u. Yabancının sırtı bana dönüktü. Anladım duracak zaman değildi. Yerimden fırlar fırlamaz ben yabancının sırtına atlayıp boğazına sarıldım. Kocaman bir boğa gibiydi. Benim saldıracağımı beklemediği için bir an şaşırdı. Onun şaşkınlığından yararlanan Simon adamın apış arasına bir tekme savurdu. Acıyla kıvranan adamın elleri gevşedi. Simon adamın iri ellerinin sıktığı boğazını kurtardı. Boğazını kurtarır kurtarmaz da yabancının suratına o iri yumruklarını indirmeye başladı. Yabancı beni bir çocuk gibi fırlatıp sırtından attı. Ama Simon da ona çok şiddetli bir tekme vurdu. Adam bizden biraz uzağa boylu boyunca düştü. Düşer düşmez de bir lastik topu gibi zıplayıp hemen ayağa kalktı. Simon eğri bıçağını çekti. Adam bıçağı görünce geri geri yürüdü önce. Sonra da koşarak uzaklaştı. Simon nefes nefese... "Galkoçi, ölü gibi uyuyorsun.'' dedi öfkeyle. Biraz burnundan soluduktan sonra... Ben de azıcık dalmıştım ki adam torbaları almak için uzandı. Uyandığımı görünce de boğazıma sarıldı. İyi ki uyanabildin. Ben, ben onun öfkeleneceğini aldırmadan, dingin bir sesle, o senden de acımasızmış dedim, anlamlı anlamlı. İkimiz de acı acı gülümsedik. Bir süre konuşmadan vagonun küçücük pencerelerinden dışarının karanlığını seyrettik. ''Yeniden basamaklara oturmuştuk ki ayak sesleri duyduk.'' ''Gelen ayak seslerini dinleyen Simon, kondüktör geliyor.'' dedi. ''Belki bir başkasıdır, nereden biliyorsun konduktör olduğunu.'' diye söyledim. ''Onların kokusu ve ayak sesleri başkadır kalkucu.'' diye yanıtladı Simon. Birbirimize baktık. Bu bakışların anlamı trene binmeden biraz önce yaptığımız planı uygulamaktı. Planımız o kekemeliğe vuracak, ben de onun hem dilsiz hem de akıl hastası olduğunu söyleyecektim.'' Sonra da onu doktora götürdüğümü ve paramızın olmadığını anlatacaktım. Kondüktör yanımıza gelince durumumuzu Almanca anlatmaya çalıştım. Ben konuşmamı daha bitirmeden Simon kekeleyerek bir şeyler söylemeye ve deliler gibi adamın ceketinin madeni düğmeleriyle oynamaya başladı. Konduktör birden ciddileşti, benden kimliğimi istedi. Biz köyümüzden yola çıkarken kimse bize kimlikle yolculuk edileceğini söylemedi dedim. Konduktör yüzüme gülerek baktı. Sarı bıyıklı Alman askerlere çok benzeyen biriydi. Bu zamanda kimse kimliksiz gezemez. Yalan söylüyorsun dedi. Biraz bekledikten sonra da paran vardır. Hemen bilet paranı ödemezsen bu dağın başında bırakırım seni. Hadi hastaya bilet istemiyorum. Ama sen bir de ceza ödeyeceksin. Böyle söyledikten sonra yine ciddi ciddi yüzüme baktı. Ben ceza nedir diye sordum. O benim sorumu duymazlıktan geldi, kendi düşüncesini açıklamaya devam etti. ''Bilet almadığın için biletin iki katı fiyat ödeyeceksin.'' dedi emreder bir sesle. Benim hareketsiz durduğumu görünce geri geri yürümeye başladı ve cebinden düdüğünü çıkardı. Tam ağzına götürüyordu ki Simon koşup üzerine atladı ve boğazına sarıldı. Kondüktör Simon'un elinden kurtulmak için çırpınmaya ve Simon'a vurmaya başladı. Fırsat buldukça da bağırıyordu. Simon iyice öfkelendi. Kondüktörün boğazını daha çok sıktı. Kondüktörün suratı morardı. Hareketleri yavaşladı. Simon'un eli gevşedi. Kondüktörün vücudu şrank diye yere düştü. İkimiz de paniğe kapıldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Simon kondüktörü silkeleyip uyandırmaya çalıştı. Kondüktör uyanmadı. Suratı bal mumu gibi sarardı. Ben ağlamaya başladım. Hem yerde yatan kondüktöre bakıyor, hem de ağlıyordum. Birden öldüğünü sandığım kondüktör ayağa kalktı ve koşmaya başladı. Bu kez Simon bağırarak koştu ve kondüktörü yakaladı. Yere yatırdı, kafasını birkaç kez tabana vurdu. Kondüktör bir fırsatını bulup Simon'un bacaklarına sarıldı. Simon yere yıkılınca kondüktör yine kalkıp kaçmaya başladı. Simon bana söylenerek kondüktörün arkasından koştu. Onu yakalar yakalamaz da... Başından tutup bükerek boynunu kırdı. Yine bana söylenerek kondüktörü bir çaput gibi sürmeye başladı. Bizim basamaklarına oturduğumuz kapının tam karşısındaki kapıya kadar sürüklediği kondüktörü benim şaşkın bakışlarıma aldırmadan kapıyı açıp karanlıkların koynuna attı. Kondüktörden geriye elinden düşen düdüğü ve yere düşerken çıkardığı tok ses kaldı. Simon yere düşen düdüğü de kaptığı gibi açık kapıdan dışarı attı. Yüzüme bakmadan ben onu acısaydım o bize acımayacaktı. Galgoci dedi. Ben onu duymak istemediğim için kulaklarımı kapatmıştım. Sadece savaşın hala bitmemiş olduğunu düşünüyordu. Savaş bitmemiş, sadece bu kalemun gibi kabuk değiştirmişti. Çünkü insanlar hala Birbirini boğazlıyorlardı Köpeğimiz boboyla düğümlenirdi çocukluk anılarım Onun parçalanmış vücudu anılarımı örterdi Ayı mı yoksa kurtlar mı parçalamıştı bir türlü anlayamadık Bazen olmayacak işler yapardı bir gün annemin yolunu gözlemek için koşa koşa Almanların çiftliğine giderken benimle geldi. Ağaçların arasından gaaak diye kalkan bir karganın sesiyle hem o hem de ben korkup sıçradık. Ama o korktuğunu gizlemek için düştü karganın peşine. Karga uçuyor, o koşuyordu. Karga daldan dala konarak onu kışkırtıyor, o da koşuyordu ve kovalamaktan zevk alıyordu. Bir tür kovalamaca oynuyorlardı. Ben patika yolda yürüyor, onları seyrediyordum. Bir süre sonra Bobo'nun yorulup oyunu bırakacağını ve gelip yanımda uslu uslu yürüyeceğini düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Önce karga yoruldu, oynamak istemiyor, konduğu daldan kalkmıyordu. Bobo ise inat ediyor, ağaçları tırmalayıp yukarı yürüyor, kargayı oyuna zorluyordu. Karga bizi korkuttuğuna çoktan pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. Ben çiftliğin tel örgülerinin yanına varınca karga da gidip çiftliğin içindeki bir ağaca kondu. Bobo çiftliği çevreleyen tel örgüleri geçemeyince oyun kendiliğinden sona erdi. İlk kez orada uçmayı ve karga olmayı istedim. Gerçekten uçup sınırsız gökyüzünde başka yerlere gidebilmek çok güzel bir şey olmalıydı. Bir ağaca tırmanıp kalınca bir dalına oturdum. Bobo aşağıdan yan yan bana baktı. Bir iki tırmanma denemesi yaptıktan sonra da kıvrılıp ağacın dibine yattı. Hasat zamanı olduğu için annem hemen hemen her gün güneşin dağlarla birleştiği zaman eve geliyordu. O zamana kadar ağacın üzerinde bekleyecektim. Dalın üstünde otururken kargaya baktım. O bize değil de çiftliğe bakıyordu. Tekrar dönüp Bobo'ya baktım. Sanki bana "French, gördüklerini anlatsana." diyordu. Benim kendine baktığımı görünce kalktı, ön ayaklarını ağaca koyarak burnuna hıh hı, hı, diye sesler çıkardı. Bir süre onunla şakalaştım. Bir süre de çocukça hayaller kurarak çiftliğe baktım. Güneş dağlarla birleşince annem göründü. Annemin gelişini uzaktan görünce ağaçtan indim, kapıya doğru koştum. Bobo da benimle koşuyordu. Bir süre sonra karga da bize katıldı. Üzerimizde uçarak bizimle alay ediyordu sanki. Ona bakarken ninemin kargalar üzerine anlattığı bir masalı anımsadım. Ninem kırış kırış suratını kaşırken anlatırdı. Kanadı sakat bir karga varmış. Sakatlanmadan önce öteki kargalarla girdiği her yarışı kazanır, diğerlerinin uçamayacağı yüksekliklerde uçarmış. Sakatlandıktan sonra... Bütün kargalar o karganın başına gelenleri yavrularına masal olarak anlatırlarmış. Kargaların anlattığı masal da şöyleymiş. Kargalar mutlu mutlu ormanda yaşarken bir gün ormanda çingeneler konaklamış. Kargalar çingenelerin attığı çöplerde yiyecek bulacaklarını düşünerek çok sevinmişler. Fakat bu sevinçleri uzun sürmemiş. Çünkü çingene çocukları çöplerde yiyecek arayan kargaları sapanlarıyla bir bir avlamaya başlamışlar. Kargalar buna çok kızıp bir gün çadırlara saldırmışlar. Çingenelerin ilk şaşkınlığı geçince ellerine geçirdikleri sopalarla kargaları kovalamışlar. Ancak birkaç karga canını kurtarabilmiş. Canını kurtaran kargalardan biri de o sakat kargaymış. Bir gün sakat karga uzunca bir ağacın dalları arasında dinlenirken, bir çingene kızı ağacın altına gelmiş. Hava çok sıcak olduğu için kız giysilerini çıkarmış. Yukarıdaki karga merakla ona bakmış. Kız yarı çıplak çimenlerin üzerine yatıp uyuyunca, karga yavaşça aşağı inmiş, kızı incelemeye başlamış. Kızın vücudu çok güzelmiş. Karga bir türlü oradan ayrılamamış. Ağaca çıkıp yukarıdan bakmış, Aşağı inip yakından bakmış ama kızı seyretmeye doyamamış. Sonunda anlamış kıza aşık olduğunu. Kendi kendine söylenmeye başlamış. ''Ah benim karga gönlüm! Bir çingene kızını sevecek kadar yüceldin mi? Kara kargaların dışında bir insanı sevmek doğru mu? kak? Acep çingene kızı da beni sever mi? kak? Ne güzel de uyuyor.'' ''O tatlı uykusundan onu uyandıramam. Uyandırıp da beni sevip sevmediğini soramam. Gak. Ya bu deli gönlüme ne demeli? Çingeneleri düşman ilan eden arkadaşlara ne söylemeli? Ama gönül bu. Derler ki emir dinlemez. Bir kara kargayı da sever, çingene kızını da. gak. Sonra başkalarının verdiği kararlara neden uyacakmışım? Biz saldırmasaydık çadırlara, çingeneler de sopalarını alıp saldırmazlardı bize.'' Artık bundan sonra söz dinletemem gönlüme. Uyanmasını bekleyip sormalıyım sevgilime. Kalk! Böylece bir karganın sabrı taşana kadar beklemiş. Çıkmış ağacın en yüksek dallarına, inmiş altına. Saatler geçmiş. Kız uyanmamış. Zavallı karganın aklına kızın ölmüş olabileceği gelmiş. Başlamış en yanık sesiyle ağlamaya. Ama kız onun ağladığını da duymamış. ''Karga, gidip yanına da en güzel sesimle onu çağırsam acaba bana kızar mı? Gak!'' diye düşünmüş. Ama cesaret edip de kızın yanına varamamış. Akşam hava serin deyince uyanır diye düşünüp rahatlamış. Yine çıkıp bir dalın üzerinde beklemiş. Ne karga karısı gelmiş aklına ne de çocukları. Akşam karanlığı bastırınca sabrı tükenmiş. Selsem aşıklar gibi ne yapacağını bilememiş.